Cenab-ı Mevla'dan üzerimizdeki nimetlerini daimi kılmasını niyaz ederiz. Hatalarımızdan dolayı Rabbimiz nimetlerini üzerimizden almasın. O'nun alemlere rahmet olarak gönderdiği numune imtisalimiz ve üsve-i hasenemiz sevgilisi ve mürselinin eşrefi. Resullerinin ekremi Muhammed-i Muhammed Mustafa'sına sonsuz salatü selam, tahiyyat ve ihtiram hürmet ve muhabbetlerimizi arz ederiz. Allahu Teala Hazretleri bizi Peygamber-i sevdiği, razı olduğu, şefaat ettiği, kabul ettiği ümmetlerinden eylesin. Aziz ve muhterem kardeşlerim,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 Bizim bu toplantılarımız başka Müslüman kardeşlerimize de örnek oluyor, numune oluyor. Onlar da bunları efendim kendi çaplarında yapmaya çalışıyorlar. Fakat bizim kadar güzel yapamadıklarını bazı kimselerden duyuyoruz. Yani işin ustası efendim berbat bizim kardeşlerimiz oluyor. Daha tatlı, daha güzel yapıyorlar. Bugünkü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 allah Teala Hazretleri kudret edip kapıyı açar mısınız? Hava alsın. Tamam. Ardına kadar açın. Bir şey koyun. Perdeyi de açın. Açamayın perdeyi. Açın perdeleri. Kapatmayın. Tamam. Onu da Açın.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 Peygamberimiz Hz. İshak sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, hazretleri kıyamete kadar daima bir grup, bir zümre, bir mübarek taifenin dinim ibni İslam için cihat edeceğini, çarpışacağını, çalışacağını bildirmiş. Latezallu taifetun min'l ümmeti zahirine alel hatta Efendim, kıyamet kopuncaya kadar İslam için çarpılacak, yüreği İslam için çarpıp, İslam için çalışmalar yapacak, çatış yapacak, mücadele verecek yüksek bir zümrenin mevcut olacağını hadis-i şeriflerde bildirmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz. Cenab-ı Mevla'mızın lütfundan ve onun duaları kabul edici mücibit davat oluşundan cesaret alarak temenni ediyoruz ki Allah bizi o zümreden eylesin. Allah bizi dinine yardım eden, faydası olan aileli Müslümanlardan eylesin. Çünkü Müslümanların en kıymetlisi, başkalarına hayırı, hizmeti, faidesi en çok olandır. Bunu kesin olarak biliyoruz. Yani şahsen kendisinin cebini doldurması, haram yemeden yaşaması, kendi halinde olması, kendi mahallesinde başı önünde camiden ev, evden camiye gitmesi bir yaşam tarzıdır. Hatta dağların arasında bir vadide, iki yamacın arasında oturup Allah'a zikretmesi de yollardan bir yoldur. Ama daha güzel olan yol diğer Müslümanlara faydalı olacak çalışmaları yapmaktır. Hizmet etli olmaktır. Onun için bütün tasavvuf yollarında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 Namazlarınız, oruçlarınız, zikirleriniz, ibadetleriniz belki bir ihlatsızlıkla, belki bir gösterişle, belki bir ucupla, kendinizi beğenmeyle, belki daha başka bir başa kalkma, eza verme gibi sebeple, belki kul hakkıyla hebaen menfura, havaya savrulan tozlar gibi hoşuna çalışma olabilir. allah Teala Hazretleri bizim ibadetlerimizdeki eksiklerimizi noksanlarımızı affetsin. <gülüyor> Efendim kusurumuzu bağışlasın. Efendim noksanımızı çoğaz saysın, tamamlasın. İbadetlerimizi kabul eylesin. İbadetlerinize mağrur olmayın. Çünkü kabul olup olmadığını bilmiyoruz. Neler yaptıysak, her sene hacca gittiysek bile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 Oturduğu yerden akrep gelmiş, ayağını bız bız bız sokuyor. Hiç akrep sokulanınız olduğunu bilmiyorum. İnsanın ustura usturayla kesiliyor, doğranıyor gibi acır. O kadar acır. O kadar fena halde acır. Ciyar ciyar bağırttı insana. O mübarek hiç ses çıkartmamış. Hiç ses çıkartmamış. Demişler ki efendim akrep sokuyor, ayağınızda akrep var, ses çıkartmıyorsunuz. Demiş ki sabırdan bahsederken sabırsızlık göstermekten Allah'tan utandım demiş. Demiştik bu, bu, güzel ahlaklı, bu. esanlar, Esamlar, Habiler, İbrahim İbni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 Onlar cilve Rabbani kaderin cilvesi bunlar. Allah'ın imtihanı. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْفَكُوا اَنْ يَوْقُولُ عَمَنَّا وَهُمْ لَا يُبْتَنُونَ İman ettik deyince rahat mı kalacaklarını sandı insanlar. İmtihanlara tabi tutulmayacaklar mı sandılar. Daha önceki ümmetler nasıl imtihanlara tabi oldular, sıkıntılar çektiyse her çağın insanı da o imtihanlara ona benzer imtihanlara tabi olacaklar. O halde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 küstahlanmıyorum, efendim, övünmüyorum, palavra atmıyorum, yüksek perdeden konuşmuyorum, yapamayacağım işleri söylemiş durumda olmak istemiyorum ama sen, ben seni tercih ediyorum yani. Ben senin yolunu tercih ediyorum demek lazım. O meşakkatler bizi yıldırmayacak, kardeşlerimizi yıldırmamalı ve çalışma şevkimizi, azmimizi arttıracak birer kuvvet ve güç kaynağı olmalı. Demek ki az çalışmışız da kendi ülkemizde, kendi vatandaşlarımızdan İslam'a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 doğru yola iletir, tevfikini refik eder. Biz hatalarımıza tövbe ediyoruz. efendim. Eğer bunlar imtihan için geldiyse iyi kullar olduğu halde kardeşlerimize onlar sıkı dursunlar. Eğer ceza olarak başına geldiyse hatalarını düşünsünler, düzelsinler. Allah'ın dinine daha sıkı bağlansınlar diye düşünüyorum. Hazreti Muhterem kardeşlerim, bir insanın tek başına Kaldıracağı yük bellidir. Bir çuval kaldırabilir. Ama daha büyük bir yük olduğu zaman, yanındaki arkadaşına seslenip kardeşim, şunun bir ucundan tutuver, bir el atı var, atı ver de şunu şuraya yükleyelim arabanın içine kamyona, efendim yardım et de koy verelim filan der. Yani kendisini taşıyamayacağı bir yük olduğu zaman.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 onun için bu, bu, bu çeşit aile toplantılarında bir güzel adeti de uyguluyoruz. Toplantıya katılan kardeşlerimizin isimlerini yazıyoruz. Kur'a çekiyoruz. Herkes birbirinin o toplantıdan efendim, kardeşi olarak çıkıyor. O toplantıda kardeşlik tesis ediyoruz. Bu Peygamber Efendimizin Medeni münevereye hicret eden muhacirin ile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 yani bir ailenin müstakilden oturabileceği birim var. iki odalı mutfaklı, banyolu birim efendim. Böylece 54 daire var. Toplam 275 yatak var. Ben yanlış mı şey yaptım. 5600 mi? 56 bin mi? diye duymuştum. 82 bin metrekare 5600, 5600 metrekare binaların toplam alanı 82 bin Dönüm 1.000 <Gülüyor> metrekare, 82 dönüm <Gülüyor>